Elhamdülillah O salat ve selamu ala Resulillah Şimdi bir soru geldi Kaç tane soru var hakikaten e, Burni'den ilgili Muhkem ve muteşabih Kur'an-ı Kerim'de Muhkem ve muteşabih ayetler var e, Ayetlerde geçiyor e, Bu suralarda geçiyor bu ayetler Bunun anlamı nedir? Kur'an'da muhkem ne demektir? Muteşabih ne demektir? Evet Kur'an'da Allah subhanehu ve teala e, ayetlerde geçtiği gibi mesela Hud surasında Allah subhanehu ve teala diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledunhu hakimun khabir ihkam mühkem sağlam demektir Mühkem ayetler demek sağlam ayetler apaçuk neden alınmış mühkem bina diyoruz mühkem bir yapıdır diyoruz mühkem sağlam yapılmış apaçuktur vaziftir hiçbir leps hiçbir cizli bir mesele yoktur içinde ayete baktın evet bunun anlamı budur diyorsun bu da Kur'an'ın bir çohudur. Kur'an'da bir çok Kur'an'ın bir çoğu nedir? Mühcem ayetlerdir. Ama bazı ayetler var, müteşabihdir. Muteşabih nedir? Muteşabih, mühcemden farkı, innehu mühceme baksan, içki haramdır. Ama müteşabih, içkiye yaklaşmayın diyor. Mesela diyelim. Burada ne anlaşılır? Bazı insanlar bundan haram anlar, bazı haram anlamaz. Ama hakikatini kim anlar, alimler anlarlar. Çim anlamaz oları? Cahiller. İşte alimlere göre bu nedir? Müteşabih değil, mühkemdir. Cahillere göre nedir? Müteşabihdir. Bir kısmını de hiç kimse anlamaz Allah'tan başka. Böyle var. Bunlar da azınlıktır. Ehli, ehli sünnet vel cemaat, mühçem, müteşabih ayetlerinde duruşları nedir? Müh, müteşabihi mühçeme sevk ederler. Yani, mühçem ayetler apaçıktır? Müteşabihi mühçemin gölgesi altında, şemsiyesi altında anlarlar. Onu ilan, tefsir ederler. Tehrif etmezler. Sadece müteşabihten hüküm çıkartmazlar. Bu da çeşit çeşittir. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ve çeşit çeşittir. Kaç çeşittir? Alimler bunu ayırmıştır. Meselen üç çeşite ayırmışlar. Diyor ki, e, müteşabih ve mühkem dediğimiz ki, bir ihkamul ammar, genel bir ihkam Kur'an-ı Kerim'de, o da hüç okuduğumuz ayattı. Kitabun uhkimet ayatuhu. Sonra fıslet milledun hakimin habir. Hakim habir hikmet sahibi. Her şeyi hakkıyla bilen, haberdar olan, habir, uzman anlamına da geliyor. Onun tarafından bu Kur'an indirilmiş. Allah'ın kelamı olduğu için bu Kur'an'ın ayetleri hepsi nedir? Muhkemdir. Yani ayetlerde bir çetrefil bulamazsın birbirine karşı gelmez itkanla yazılmış en yüce lafızlardan yazılmış onun için Kur'an içerim e, en fasahatlı yer üzerindeki Mekke ehline ne yaptı hodr meydan dedi ne de fasahatta belagatta fusha arabcede yeterin dedi hepiniz toplanın hatta cinleri katın kendinizle toplanın la'uştam'at el insu vel cin ala en bunun ins ve cin bir ayet getirseler getiremezler. İkinci Müteşabih cenel, Birinci cenel muhkemdir. 2. cenel müteşabihlerdir. O da Zümer suresi 23'ünde ayette Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Allahu Allahu nazzala ahsanel hadis. Allah en güzel Hadisi, hadis sözü indirdi Kitaben, kitap yani Kur'anı, mutashabihen, mutashabihter, muteşabihtir yani birbirine benzer. Metaniye teqşa'rru taqşğer minhu jiludülladîne yaxşonu rabbahum. Ox kitab tan okudukça çim titrer hürper kalbi Allah'tan hakkıyla korkan. Sonra, sonra, teline sonra, Cüluduhum sonra imşar kalpleri o şeyleri dükdükleri dikan dikan olmadan ne olurlar? Teline cüluduhum ve kulubuhum ila zikrillah Allah'ın zikriyden şey oldu. Burada muteşabih kastettiği diyor ki Allah en güzel sözlendirir kitaptır, muteşabih'tir. Burada muteşabih birbirine benzer ne de benzer çamalda Kur'an içerinin çamalında mükemmelliğinde birbirine benzer Kur'an içerim. Bakıyorsun bir ayet aynen başka yerde geçiyor başka lafızdan aynen mükemmellik şekilde. Her yerde geçiyor mesela çafirler ebedi cehennemdedir. Birkaç ayette geçiyor. Ama hepsi başka sıgayla muteşabihler anlamları ama mükemmellikli tarafından da ayrıdır. Bu çiğ ayetlerin buna benzer ayetler muhkemle müteşabih bu bir zenginliktir. Üçüncü çeşit kaldı. İhkami has, has bir ihkam ve has bir müteşabih bazı ayetlerde geçiyor. O da ne gibi? Ali Ümran dedik meşhur yedinci ayette. Ne diyor? Huvellezî enzele aleykel kitâbe. Allah, huve Allah. Zamir, Allah. Allah senin üzerine kitabı indirdi. Kur'an indirdi. Minhu o Kur'an'da minhu <gülüyor> bu, ayetun muhakematun hunne ummul kitap. Bunun bu kitabın içinde muhkem ayetler var. O da ummul kitaptır. Yani anadır. Her şey olara dönmesi lazım. Ana Allah'ın muradı ummul Apaçuk. hiçbir müşkület yoktur içinde ve okharu ve okhru ve okhru muteşabihat. Başkaları da başka ayetlerde var muteşabittir. Anlamı böyle ihtimal alır, böyle olabilir. Zahiren böyle anlaşılır ama bunu muhkem'e döndürsen ne olur? Anlamı anlaşılır. Bu kadar çok güzel. Sonra Allah Teala ne yapıyor? Açıklıyor. Bizim açıkladığımız Allah Teala ayetin sonunda açıklıyor. Ne diyor? Fâ emmellezîne Zeyğ nedir? Fitne, şüphe, şeytan adam olmuşlar yani. Şeytanın askerleri olanlar ne yapıyor? Fe yetebîûne mâ teşâbehe minhu fitne. Ve ve Kalplerinde hastalık olan şeytanın askerleri ne yaparlar? Muhkem ayetleri bırakallar müteşabih ayetlere kendilerini sevk ederler. Oradan ahkem çıkartırlar. Halbuki ehlü sünnete göre müteşabih ayet teç başına anlaşılmaz. Ahkem ayetin gölgesi altında anlaşılır. Ama Allah-u Teala diyor bu zevk olan kalplerinde hastalık olan niye böyle yapıyorlar? el fitneti. Fitne çıkartmak istiyorlar. Ve ıbtiqa'e tevilihi. Tevil diyorlar kendilerinden. Diller bunun anlamını bunu istemiş. Ve ma ya'lemu te'viluhu, te'viluhu illallah. Bunun da te'vilini Allah bilir sadece. Allah kendi konuşmuş, kendi bilir. Sonra Allah Teala o ilmi kim'e nispet ediyor? Var rasihune fil ilm. Rasihler de ilimdeki alimler. Yok dört hadis okumuş, 5 hadis okumuş aydındır kendisini rasih san ne diyor? He? Yaquluna derler ki emennâ biz bu kitaba inandık. Müteşabihine ve gayri Kullun min indi Rabbina. Bunlar hepsi nedendir? Allah'tandır. Ve ma yedzekkeru illa ulil ulul elbabi. Bunu da sadece aklı olan ne yapar? Fark eder, anlaşılır. Onun için ahkam ayetleri burada apaçuktur. Gizli değil. Müteşabih ayetleri nedir? Gizlidir, hefidir. Ahkemin altında anlasan sorumluluk kakar. Ahkemin altında anlamasan, tek başında anlasan fitneye düşersin. Bunu çim ayırt eder? Kim ahkemin altında anlatır mını? Rasihler. Elimde rasih olanlardır. Evet. Şimdi bu kadar çok güzel gidiyoruz. Sonra rasih olanların Alimlerin müteşabih ayetinde dedik görüşleri nedir? Ve zaih olanların, kalbinde hastalık olanların müteşabih ayetlerinde görüşleri nedir? Rasihler ne yapıyorlar? Diyorlar ki, bunu Allah bizim için açıklamış. Allah bizim için açıklamış. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّهِ İman ettik Ama Zaihler kalplerinde fitne var Bu muteşabih ayetine alıyorlar Bir vesile alıyorlar Allah'ın kitabına ta'an etmek Yen yani fitne yaratmak Yen yani Müslümanları dalalete düşürmek Bak işte sizin hocalarınız böyle diyor Bu böyledir Bu böyledir Asıl da böyle değil Meselen e, celsek eğer e, şeyde müteşabih ayetlerde nasıl fitne arıyorlar? E, e, Kur'an-ı bakıyorsun. Meselen Hristiyanlar Hristiyanlar ne diyorlar? Hazreti ise e, nedir? Allah'ın oğludur. Haşa ve kefe. E, ilahı üçtür. İhticat ediyorlar. Bize diyorlar Kur'an'da da bu var Kur'an'da da bu var Ne diyorlar Kur'an'da da bu var Çünkü e, Kur'an'da e, Allah Subhanehu ve Teala Diyor ki biz indirdik Ayette diyor Biz cemi' şeklinde. biz indirdik diyor Biz yaptık diyor E burada Hristiyanlar Ne diyorlar bak biz kimdir Üç ilahtır yaptık Hz. E, Hazreti İler, İsa da ilahdır. Ama bizde ne var? Bunu unutuyorlar. Bu biz bir müteşabih cibi çıkartıyorlar. Aslında bellidir bunun anlamı. Ama ne diyorlar? Kur'an'da Hazreti İsa hakkında ne diyor? İn huve illa abdun en amnâhu en aleyhi. İnne mesele ise indallahi mesele âdem khalakahu min turab. Thumme kale lehukun feyekun. Bunlar nedir? Muhçamdır biz bunu savuk ettiğimiz için bu ayetlere sorun olmuyor ama rasihler elimde sorunları yoktur mesela bu nedir bu bu muteşabih ayet olabilir namazda bu kadar yer alsan ayetten namazı ihamet edin buradan ne anlaşıyoruz namaz vaciptir ama nasıl vaciptir ne zaman kılarız Nerede kaçır uç at kılarız, Ne okuruz içinde? Bu nedir? Kalbinde zevk olan bunu muteşabih alır. İşte böyle kılarım böyle kılarım kendinden uydurur. Ama diğer yerde ne var? Kur'an-ı diğer yerde namazı açıklıyor. yende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı açıklıyor. Bu ne oldu? Fitne olmadı bizim için. Ama onlar için fitnedir. Diyorlar ki mesela bir ayette diyorlar ki eee thumma lam takun fitnetuhum illa an qalu wallahi rabbuna ma kunna musrikeen. Allah bizim Rabbimizdir. Biz müşrik değildik. Sonra diğer ayette diyor yevme edin yevadulladine kafaru ve asavur rasula لو تشوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثه. Diyor burada müşkülât var. Nedir müşkület? Orada diyor biz müşrik değildik. Burada diyorlar allah Teala şey yapamazlar. Hadisi gizleyemezler bir sözü. Bu nedir? Ayetleri birbirine vurmaktır. Bu teşabuh ehlinin neydir? Şeyidir. Ee, yollarıdır. Teşkikleridir. Şüphe katmalarıdır. Sonra mesela diyor İnna biz ölleri yaratıyoruz. İnne nahnu en nazzalna'z-zikre ve inna lehu hafizun biz indirdik. E onlar ne diyorlar? İşte biz dedik ilahtır dedik. Ama rasihunlar ne diyorlar? Tek ilahtır. Çünkü ayet ne diyor? Muhcem olan, apaçık olan ayette ve ilahu kum ilahum vahidun la ilaha illa hu. O bir ayet ne diyor? Lakad kafarallazina kalu innallaha thalathatun ve ma min ilahin illa ilahun vahid. Hristiyanları çift ettiler Sonra mesela Diyor ki İnneke la tehdi men Ayet-i Kerime'de diyor sen sevdiğine Hidayet veremezsin ey Muhammed Ey kulum Diğer ayette diyor ve ila Sen hidayete veriyorsun Sırat müstakim üzerine götürürsün Burada Fitne yaratıyorlar bak Ayet birbirine çetrefil diyorlar Halbuki çetrefil değil o yol göstericidir. O nedir? Ad, asıl hidayet Allah elindedir. Birincisi muhkemdir, ikincisi onun altında anlaşılır. Vesaire bu meselelerde ehli sünnet ne diyor? Eselû Allah Teala diyor. Nahl surası 43. ayette. Diyor, "Feselû ehle'z-zikri in O zaman bir ayette bir müslümanın görevi nedir? Bilmese dönecek neye? <gülüyor> Alimlere. Allah Teala diyor bilmediğiniz şeyde alimlere dönün. Bu müteşabıhten e, şeydir. Kur'an içerimde toparlasak e, teşabüh hat çeşittir, içi çeşittir. Biri hakiki teşabühtür. Bunu kimse bilmez anlamını. Bunu kimse anlamını bilmez. Bunun anlamını sadece Allah'u Teala bilir. İkincisi bazı insanlara dediği muteşabih'tir. Bazı insanlara muteşabih değil. Cahiller için muteşabih'tir, alimler için muteşabih değil. Birincinin örneğini versek, sadece Allah bilir Allah'ın isim e, sıfatları hakkında. Hiç kimse bilmez sıfatlarını. Bu bizim için nedir? Allahu Teala'ya kalmış bunun şeyi. Çünkü Allah Teala der: "Ve bihi ilme." İmkanı yoktur insan oğlu Allahı Teala'yı hakikatini bilsin. Ama Allah Teala ne diyor? Vasıflarını veriyor. O vasıflara ehli sünnet inanıyor. Allah'ın eli var, gözü var, Eşitir görer. Ee, Buları allah Allahu Teala'ya inanıyoruz ama nasıldır onu diyemeyiz. Orda durarız. Çünkü Kur'an demiş eli var. Durarız. Sahabe demiş eli var. Böyle anlamışlar, tevil yapmamışlar. Durarız. Onun haricindeki şeyi canlandıramayız. Canlandırsak teşbih, tetsim, çifre gideriz Allah korusun. Ama tevil de edemeyiz. Tevil etsek tatil ederiz. tatil nedir? Yani Allah'ın verdiği kendi sifatını iptal ettik. Tafviz de edemeyiz. Evet bu eldir. Okuyoruz el ama ne, elden ne kastettiğini bilmiyoruz. Bu da tafvizdir. Biz ne yaparız? Ha? Teslim oluruz. Sahabe gibi, tabi'in gibi, dört imam gibi anlarız. Ondan sonra gelenler biz kale almarız. Hangi dört imama kadar, çünkü Resulullah bu dört, üç dönemi tezkiye etmiş. Bu üç dönemdeki dört imam da dahil nasıl anlamışsalar ondan sonra da ki alimler bizim kellemizin üzerinde yerleri var. Oların çizgilerinden çıkan sapık da var. Ey insan da var. Ey insana diyoruz, kellemizin üzerinde senin yeri var ama bu konuda kusura bakma. Biz büyük imamlarımız da mükellefiz. İkincisini bazı insanlar için dedik nedir? He? Bazı insanlar anlar, bazı insanlar anlar. Kim anlar? Alimler anlar. Kim anlamaz? Cahiller anlamaz. Allah Teala Ali İmran 138'de ne buyuruyor? "Hale beyanun lin-nas" ve ve mevizede lilmuttaqin Kur'an-ı Kerim diyor bayandır apaçık hudedir yol göstericidir ha ve de mevizedir vaaz gibi insanları hatırlatıcıdır Allahu Teala Kur'an içerisinde diyor fe iza fe iza qara'na fe iza qara'nahu fettebi' kur'anahu okuduk sen üzerine bize ittiba et Ohu. İn thumma inna aleyna beyane kıyamet sırasında 18. ayet 19. ayet. Sonra bizim üzerimize ne gelir? Senin için açıklaması gelir. Onun için Kur'an'ın ilk müfessiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu böyle anlaşıldı şimdi müteşabih nedir? Hikmet nedir? Tabi aslında hikmet meselesi bir musulman tam teslim olması lazım neye? Allahu Teala'ya. Yani her şeyde hikmet aramak alimler diyorlar bu şeytanın yoludur. Her şeyde hikmet aranılmaz. Her şey bak hikmet aradı şeytan aklını kattı ebedi olarak cehenneme gitti. Ama melekler sordular ya Rabbi niye yaratıyorsun? Hikmet aramakla değil. Niye sordular? İstifsar sorusu. Açıklama sorusu. Ne oldu? Ha? Allah Teala olarak anlattı. Niye yarattığını? Rahmetinden kavmadı melekleri. Ama iblisi kavdu. İbles her şeyde hikmet arıyor. E, soru şaratı koyuyor. Fikir yürütüyor. Bir musulmana vacip olan nedir? Allah'ın emrine semihna ve ata'na amennâ ve saddaknâ demesi lazım. Bu şiarımızdır. sembolümüzdür. Allah hikmet göstermişse evet, içkiye haram etmiş çünkü fitneye e, vesiledir. Aklı zail eder, fitneye vesile olur. E donuz etini haram kılmıştır çünkü pistir, hastalık var işin içinde. Bu bildiğimiz, bilmediğimiz bilmiyoruz, sormarız. Ha araştırırız, biz kendimiz için değil, ha, imanı zayıf olanlara o dilden anlayanlara da sunmak için. Bu olur ama bir Müslüman'a deseler hikmet nedir böyle yaptın bu ibadeti yaptın en büyük hikmet deriz Allah emretmiştir. Biz mükellefiz neyden Allah'ın emrine uymakla. Hikmetine gelirsen alimler diyorlar kendi şeylidir yani iştihadi hikmetler çıkartmışlar. Hepsi ayetler muhkem olsaydır imtihan babı olmazdır. İşte imtihan için Bazı şüphetler koymuşlar Çin şeytanı şeytan çime giriş yapabilir oradan Ama kalbi selim olan Hakkıyla Allah'a teslim olan Ne olur? Hemen teslim olur Nasıl dedik allah Teala Her insanı çarpsa aninde Küfreleni cezalandırsa ne olur? Hiç kimse kafir olmaz Hiç, Her insan Resulullah'a söyse aninde Çarpılsa ne olur? Hiç kimse Resulullah'a Sövmez, imtihan babı da kalmaz o, bunun Bu da onun gibidir. Bu da nedir? Bir ibadettir. Yakinimizi artmak için aslında Allah Teala diyor. Müteşabih ayetler müminlerin imanını artar. Şafirlerin, yani şeytanına uyanların imanını zayıfletir. Çifre götürürler. Nasıl? Mümin müteşabihe teslim olur. Hepsi Allah'tandır diyor. Ben iman ediyorum. Mutlak teslim. Bilmeden aklımı yürütmüyorum. O zaman imanın artar. Şafir ne yapar? Hâhi araştırır. Kalbinde şey olan. Mü'min ne diyor? La e'tihil batulun min beyni yedeyi ve min khalfi tenzînun min hakimin hamid. Batıl gelmez kuran içerimde, Ne önünde? Hiçbir şeyinde. Bu hakimun khabirden hikmet sahibi ve hamid hamd sahibi indirmişti. Buna teslim olur. Ne diyor? Sonra diğer ayette. Ve lav kâne min ndi gâyirlâhi lewajudu fîh ihtilafan kethîrâ teslim olur. Teslim olsak ne olur? İmanımız artar. Diğerlerini araştırırlar. İçinde oradan buradan bir şeyler araştırırlar. Fitneye düşürürler. Elhamdülillah Rabbil Alamin.